5 ayetini okudu ve taşa vurdu, taşın üçte biri kırıldı. Selmanı Farisi de durmuş Rasulullah'a bakıyordu. Rasulullah'ın vurmasıyla beraber bir şimşek çaktı. Rasulullah ikinci vuruşunda aynı ayeti okudu, taşın üçte birisi daha kırıldı. Yine Selman bir şimşekin çaktığını gördü. Peygamber üçüncü vuruşunda yine aynı ayeti okudu ve taşın diğer kısmı da kırıldı. Hazreti Peygamber çıktı, abasını alarak oturdu. Selmanı Farisi, ey Allah'ın Resulü, taşa her vurduğunda beraber